yer yer içime estirdikleri şeyler rahatsız ettikçe beni o istikamette idareyi kelam ve imaleyi kelam etmeye çalıştım. Ama bütün bunlarla samimi bir hava içinde bir şeyler edaydayım. Cemaatime bir şeyler anlatayım diye düşündüm. O ne kadar dilersem ne kadar olursa o kadar olur. Bir de bu mübarek bayram günlerini değerlendirip ellerimizi Kadıül Hacatın dergahını açmak suretiyle ciddi arzu hal yapıp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 âlâ, ala nadi âlâ ve Arşı azametini ihtizaza getiren amiller arasında bu mücrim kulun ağzından çıkan duaya cemaatin amin demesi arasında hüsnü kabul gösterip kabul eyle ya Rabbi. Fetecbelaha Rabbaha bi kabulin hasan sirna masar ile ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin sana azametine uygun coşkunlukla teveccüh edemedik bir sahabe anlayışı içinde dönemedik.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 Peygamberine konuşturdun. Kulum ellerini bana doğru kaldırırsa onları boş çevitmem dedin. Ve şimdi ellerimizi bir cemaat halinde sana kaldırıyoruz. Ve çok ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı da sen giderebilirsin. Sen bizi Müslümanlık hayatını yaşamakla serfiraz eyle Ya Rabbi. Bizi ihya ile Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Asırlar var ki gaflet ve dalalet içinden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 mücrimler olarak sağda solda dolaştık, ama dolaşa dolaşa bıktık. Vurduğumuz kapılar yüzümüze kapandı, bir menfez aradık, pencereler yüzümüze kapandı. Habib-i 14 asır ötesinden gelen sesini duyduk, sonra senin kapına geldik. Her bayramda geldiğimiz gibi bir, bir kere daha geldik, kafletimizi aşarak geldik.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 Sen ne diyorsun ki, seni anında zannında yanıltmam. Ya Rabbi, millet halinde senin hakkında üstün zannımız bizi ihya etme merkezindedir. Hz. Muhammed'in yolunda kayın ve daim olan merkezindedir. Bizi bu istikamette fayidar ile ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l-Alemîn ve Ya Ekremel-Ekrebîn. Her devir kendisine ait bir ihtişam içinde geçti. Her devrin insanı sana iman, izzet, gurur ve onuru içinde yaşadı.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 Habib-i Edib'in arkasında Huzuru Kibriyana sığınıyor ve davalet ediyoruz. Bizleri kapında kul kabul eyle ya Rabbi. Ya İlâle İlâ veya ve Ya Rabbi Adviye'nin dediği gibi, bizim sana karşı olan alakamızla değil, muhabbetimizle ve ubudiyetimizle değil,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 Üç asırdan beri yaşadık, canımız kıtlığımıza geldi, halden anlayan, dilden anlayan bilemedik, Kur'an idrakine eremedik, Habibi Edib'ini tanıyacağımız ufka ulaşamadık, bizim için mahlub olan arşiyeler çizemedik, yerlerde yılan gibi sürüm sürüm süründük, artık Kırık belimizi doğrultmayacak mısın ya Rabbi? Doğrult ya Rabbi. Amin. Bizlere istikamet ver ya Rabbi. Amin. Yerlerde sürüm sürüm sürünmeden bizleri halaseyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alemin Sana karşı bunları arz etmek ne kadar suyu edeb olduğunu biliyorum. Ama uzaklığıma bağışla göremediğim için huzuruna edebini bilemiyorum. Laf ettim zannediyorum sana. 9-10 asır dine hizmet etmiş bir cemaatin.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 Eğer benim dergahinezde hadiyetinde kabul karin durumum yoksa, beni tart edeceksen, kovacaksan, senden başka kapı bilmiyorum. Onun için yine senin kapını dövüyorum. Ve biliyorum ki kapını döven herkese lebbeyk Şu boğuk seslerimize de de ya Rabbi. Kabul buyur ya Rabbi. Ya İlahe-i veya ve Ya Ekremel Ekremî, kulların hakkında hüsnü zannım çok kavidir.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 manasına inme ve anlama mevzuunda onları sahabinin yanında tutuyor. Ben estirdiğin meltemlerle o cemaatin içimizde olabileceği zannına kapıldım. Aldanmadımsa yanılmadımsa sen bu filizleri muhafaza ile ya Rabbi. Sen bu şeyimleri muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Ya ilah alamin ve ya ekberekrem. Bir iki asırdan beri ümmet-i Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın derdiyle dil olan, ciyeri yanan ve parçalanan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 Yarım asır bir asır bekledikten sonra sen bizi haybet ve husrana uğratma ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin. Adeti seniye Yusufani'nde gördüğümüz şey şudur. Sen daima bir lütfetmeye başladın onu devam ettirmişsindir. Nuh hesabını sefineye bindirdikten sonra onlarla medeniyet kurdurmuşsundur. İbrahim'i vadilerde koşurduktan sonra onunla bir millet meydana getirmişsindir.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 Sen daha büyük bir lütuflarda bulunacakmışsın. Şimdi içimizi doldura doldura diliyor ve dileniyoruz. Geleceğimizi mamur eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. İlim ve irfan sahamızda, bilenimiz ve görenimiz sahasında, akademik kadromuz içinde, kalbi sanatan bağlı merbutiyeti çok sağlam, çok azdı. Şimdi ise sana binlerce hamd ve sene olsun. Üniversite koridorları ve salonları sana iman eden kimselerle dolup taşmaktadır. Liseler sana iman etmiş çivcivlerle dolup taşmaktadır. Arkasında seccadesini gezdiren ortaokul talebeleri vardır. İmam Hatip talebeleri vardır. Pek çok lütuflarını gördük. Şimdi yeryüzüne melekler inmiş gibi bir hava beyaza bir vardır. Bir sahabi devri başlamış gibidir. Sen bu devri bize gösterdikten sonra Binkisarı hayale bizleri maruz bırakma Ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Umum cemaatle beraber bu mücrim kulunun günahlarına bağfret eyle ve merhamet eyle kendisine Ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Ben vücut yükünü, vücut sıkletini omuzumda taşımadan artık bizar ve tedirginim. Hayatın dinimi bin İslam için yerlere kadar faydası olacaksa, sen idamettir ya Rabbi. Hayır da kullan ya Rabbi. Beni 40 kırk yaşına kadar doğrultamadım. Sana kulluk yapamadım. Hakkıyla karşısında er pençe divan duramadım. Kemerbeste yubudiyette sana kulluğumu arz edemedim. Fakat cemaat beni dinlerken hep beni bir insan olarak zannettiler. Bir insan dua ediyor diye duaları amin dediler. Bir insan olarak arkamda durup insanın arkasında namaz kılıyor zannettiler. Sen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 Sütü dökmüş kedi fakat senden kaçmamış, yine sana dâalet etmiş, böyle kabul buyuracaksın. Öyle zannediyorum ya Rabbi, zannımda yalancı çıkarma ya Rabbi. Amin. Bayram idrak ettik ya Rabbi, bayramımızı bayram ile ya Rabbi. Amin. Ya İlahel âlemî ve Ya Ekremel Ekremîn. Benim gibi nice mücrimler de var, Yunus diliyle benden kemter, günahı pek çoğa benzer kullar da var, ara sıra camiye gelenler de var.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 Kapında kul kabul eyle ya Rabbi. Amin. Emanet de emin ya Rabbi. Amin. Emanetini alacağın güne kadar emanet de emin kıl ya Rabbi. Amin. Ya İlah alemin ve Ya Gün bayram günüdür. Kullar senin kullarındır. El açmış sana yalvarmaktadırlar. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, mübarek ruhu gibi yukarıya doğru yükselen,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 Sen'in Habibi Edimin istediği kimseleri mağfiret eyle ya Rabbi, Ay. merhamet eyle ya Rabbi, Ay. bayramımızı tatlı eyle ya Rabbi. Ay. Ya i̇lahel alemin ve Ya Ekrebel Ekremîn, öyle mamur kıl ki sana doğru feryat edelim. Feryadımız bir ün haline gelsin, semalardaki rahmet bulutlarını itizaza getirsin. Yağmur bekleyen zemine yağdırsın ve henüz bitmeyen yerleri yeşersin.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 Pratik hayatını Müslümanın gösteremediğimizden dolayı onların talalet, küfür ve küfranlarına rızadide olmuşuzdur. Eğer onların ıslahı ve hidayeti kabilsem ve dergâh-ı hadiyetine bunu arz ederken bir suyu hedefte bulunmuyorsam, sen onları da hidayet eyle Ya Rabbi. Ben bunu derken gönlümde rahatlık hissederek aynı zamanda söylüyorum. Nasıl söylemeyeyim ki, Uğud'da habib Edib'in başı yarılıp dişi kırıldığı zaman,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 Sen bizi daha böyle uzun zaman yaşatma ya Rabbi. Amin. Hidayet eyle, ferac ve mehrec ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekrem ekremin Sesim kesildi, seslerimiz de kesildi. Dualarla belki soluklarımızı daha fazla duyuramayacağız. Daha bir şey deme iktidarına sahip değilim. Bir bitmişlik aleti ruhiyesi içindeyim. Fakat sen, arzu semaya sığmayan sen, Hazreti Hakkı'nın diliyle kalplerde kenzen bilinen sen,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 yarım inananları tam inanmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Benim gibi mücrimlerin günmü affeyle ya Rabbi. Müzniplerin günahını affeyle ya Rabbi. Amin. Devamlı rububiyetine rağmen ara sıra kulluk yapanları devamlı kullukla serfiraz ve faidariyle ya Rabbi. Allahumma ya daim al fadi al Ya basit al yadini bil atiyya. Ya sahib al mawahib al Ya ghafir al zunub ve al صلي على محمد خير الورى واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقت واغفر لنا ذنوبنا في هذا الفطريا صلي على محمد خير الورى في اول دعائنا واوسط دعائنا واخر دعائنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام Amin bu hürmeti Seyyidül Murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. el Fatih Allahu lekel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 O da bezler içinde çırpınan bir çocukken kulağını ağzına verip dinleyen annesim onun fısıltıları içinde ümmeti ümmeti sesini ve sözünü seçebilmiştim. Ve kendi ifadeleri içinde herkes sallim Allahu sellim dediği andam peygamberler sallim Allahu sellim dediği gündem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını arşın altında yere koyacak Ümmeti ümmeti diyecek. Arşi ihtizaza getirecek, inilti ve feryatta bulunacak. Allah Celle Celaluhu kaldır başını ya Muhammed. Şefaat et, şefaatın makbuldur diyecek. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu noktayı nazardan. Benim şefaatim ümmetinden günahkâr bayır işleyen der buyuruyor. Resulullah da şefaat edecek. Yin yin bu ifadesiyle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 Rabbinizin böyle olduğuna iman ederek inanarak aydın uyanık kalpleriniz O'nun kapısına teveccüh ediniz. Daha o günü şimdiden görmeye çalışınız. Size uzanan inayet elini müşahede etmeye çalışınız. Edeble o eli öpünüz, el pençe divan durunuz, kemer beste ubudiyet içinde kulluğunuzu arz etmeye çalışınız. Şerefli bir ümmetsiniz.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 Mücdeleme de sizin içinizde beraber kılsın. Müminlerden ayırmasın onu da. Hepimiz iman ve Kur'an davasında sadakatla hizmet etmeye muvaffak eylesin. Şu bari idrak ettik ve sonra hitam erdirmek suretiyle göz aydınlığı bizlere lütf Bu kadardan sonra daha fazlası sizi zıkmadan ibaret olur. Allahu Teala ve Teccaddes Hazretleri kerem-i lutfuyla muamele edip 20. asrın bir yönüyle talihli cemaatının asırlara hükmü geçebilecek mualla mevkiye ila buyursun. Büyük vazifeler onu serfiraz kılsın. Ala inna ahsana'l kelamu ve abla'n nizam. Kalamullahil melikul azizil allem. Kema kallellahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve iza kura'l Kur'an fastemi'u lehu vansitu le'allekum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت و هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر عظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفية فقال الله عز وجل من قائل المخبر مأمر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسبيلا بيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين ربنا انك حميد مجيد الله من نصديق ابي بكر الفاروق ومروا عثمان وعلي رضي الله عنهم واني سته الباقيه العشره المبشره واني صحابه والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلمت السيما كثيرا الى يوم الحشر والقرار وحشورنا معهم في جنان النعيم